769. konu, Hazreti Ömer'in, kişinin idrarını rahatça yapabilmesi, şükür gerektiren bir nimettir, buyurması Hazreti Ömer bir gün arkadaşlarıyla birlikte, cüzzama yakalanmış ve aynı zamanda kör, sağır ve dilsiz olan birisinin yanından geçerken onlara, şu adamda Allah'ın nimetlerinden bir şeyler görebiliyor musunuz, diye sordu, onlar da, hayır, dediler, bunun üzerine Hazreti Ömer şunları söyledi, Görmüyor musunuz bu adam küçük abdestini rahatlıkla yapabiliyor, idrarı, sağa sola kıvranmasına gerek kalmaksızın kolay bir şekilde çıkıyor. İşte bu da Allah'ın bir nimetidir. İnsan bunu ancak küçük abdestini yapamadığı zaman anlar. Hz. Ömer bir kişinin, ey Allah'ım, ben canımı ve malımı senin yolunda infak etmek istiyorum, dediğini duyduğunda ona şunları söyledi. Sizler susmayı öğrenemeyecek misiniz, kendini niçin bu derece sıkıntıya sokuyorsun? Başına bir musibet geldiğinde sabretmeli, Allah'tan bir nimete kavuştuğunda da şükretmelisin.